ee, rivaat ediliyor Kae o anlattı ki Ka Raululullahi sallallahu Teala Kainatın Efendisi şöyle buyurdular şimdi bu hadisi kutsi bezer ve beyHkı rivat etmiş ma hadis şerifi. Hadisi Kutçi ne demek yani Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahü Teala şöyle buyurdu yani Kur'an'ın dışındaki Allahü Teala'nın buyurdukları Kur'an'da olmayanlar hadisi kutsi olarak e, geçiyor. İnne Allah şu Allah öyle Allah ki tebaarake, hayri bereketi çok olan oldu ve Teala daima çok yüce olan bereketleri çok olan yüce Rabbimiz Yakûlü buyuruyor. Ene hayru şerik, Ene ben hayru şerik.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 Şirketim, o diyor benim firmam, o diyor ben şöyleyim. Kimseyi rakip tanımam falan. Herkes kendisini şirketten şirkten ortaklıktan e, sıyırmaya çalışıyor, soyutlamaya çalışıyor, kendini ispatla çalışıyor. Ben tekim, havası vermeye çalışıyor. Ama onların hakikatte onlar ortaktan münezzebi değil. Birisi bir işte en üstün olayım dese, bir ona rakip çıkabilir, onu geçedebilir.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 Layık olmakta ortağım yok, hakikaten yok. Femen her kim eşrake ortak yaparsa, maîye benimle beraber şerîken, her kim benimle birlikte e, bir ortak tanırsa, bir ibadette mesela, yani onu aşağıda anlatıyor ama yani namaza başladın, Allah rızası için niyet ediyorsun. Fakat o arada da işte yanındaki adamdan utanarak kılıyorsun veya ona göstermek için kılıyorsun. Aa bu adam namazı ve abdesti varmış, artık bir yere mi memur olmak istiyorsun? Amirin namaz kılıyor da namaz kılan mı arıyor? veya patron, e, iş veren e, dindar müttakî bir adam, sen, sen de işte onun yanında namaz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 Geçirsen vesvese ayrı bir şey. Hani vesvese geli geçer. Ama kalıcı bir, e, bu şekilde bir düşünce varsa, o namaz bana ait olmadı. Ben kabul etmedim Allah'a buyuruyor. Celle Celaluhu, o oldu. O kime gösterdiysen, kime beğendirmek istediysen, ona gitti. O da sana ne sevap verebilir? Ahirette cenneti mi var, cehennemi mi var? O zaman o adam da senden beter fani. O senin de amelin boşuna gitti. Ona gitti yani onu onda ne beklenir ki senden aciz bir kuldur o ya gühennaz şimdi burası buraya kadar hadisi kutsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki Allah Tebaarık ve Teala buydurur ki ben ortaktan e, kendilerinden ortağı nefye denilen çünkü benim hakikaten ortağım yok onlar öyle konuşurlar ama ortakları var benden başka ortaktan münezze olan yok. Onun için hayırlısı benim. E, kim benimle beraber başkasına ortak koşarsa, bir amelde birini karıştırırsa, o ortağı, bana ortak ettiğinin olur. Şey, benim ortağımın <gülüyor> ortağım demek değil bu. İbare öyle gözüküyor ama, yani onun bana ortak ettiği şahs, kimse ona ait olur. Ben onu kabul etmiş olurum. Şimdi burada hadisi kutsi bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Yani Allah tebarek teala şöyle buyurdu dedikten sonra, يَا اَيْوَا ey bütün insanlar! Tabii ki burada müminler murattır. Çünkü zaten kafire, kafire iman farz. İmandan evvel bir şey farz olmaz. inanmayana müslüman olmayana namaz farz olmaz. Burada ihlası emrediyor şimdi. اَخْلِسُوا kılın. نَيْ اَعْمَالَكُمْ amellerinizi Arınmış. Arınmış ne demek? Mesela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 اللâhu minne innâ neûzbuke minne nüşrukebike şe'e ne alemû ve nestağfirüke li mâlâ ne Yani o duaların kitabında sayfayı bilmiyorum. E, şirkin gizlisini, açığını, küçüğünü, büyüğünü nefh edecek, silip süpülecek bir dua öğreteyim mi? Tabii manayı düşünmezsen okumaktan ne, ne hasıl olur? Buyurdu sallallahu aleyhi ve ve bu duayı öğretti. Yani ya Rabbi ben senden başka kimsenin menfaat yaratamayacağına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 e sana bir şey ortak etmemden sana sığınırım diye. Ya e bu duayı okuyun buyuruyor. Bazı zat üç şeriflerde 3 kere derivati var. Dualarım kitabının incelerseniz bulursunuz. Yani Arapça firist var. Orada Allah menna nauzu bike gibi oradan bakarsanız o navuzüler de çıkar. Minen nüşlike. İlerisini de yazıyorum ki navuzu 3-5 tane gelirse hangi navuzu karıştırmayın diye. Nauzu bike menen nüşlike, üçlike oralarda çıkar sayfasını bulursunuz.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 İbadetlerim şarkı olan ilah olduğunu itiraf etmiş oldum. Onun için bu ihlas kelimesi. İhlisü halis kılın. Aleyküm amelleriniz. Yani arındırın, arındırın. İşte demin anlattım. E suyun içindeki kireç gözle görülmez, elle tutulmaz ama demliğin dibinde bir parmak bağlar görürsün o zaman ki. Kazı kazı zor çıkar. Demek suyun içinde bilenek gizli şeyler var. Bizim kalbimiz de çarşısı. Milletin gördüğü yerde yavaş kılarsak, milletin görmediği yerde gece evde, sabah namazını evde, zaten kılmayın cemaata çıkın ama, yani hadi diyelim yetişmiyor, geç kalktın falan, hızlı patküt kılarsan, milletin gördüğü yerde namahreme bakmazsın, gözünün önüne bakarsın, aa ne takva sahibi adam. Millet görmediği yerde böyle, efendim onun başına, onun bacağına bakarsan, ihlas olmadı amellerinizi halis kılın. Yani madem Allah için yapıyorsun, bu haramdan Allah için sakınıyorsun. E Allah görüyor. Kimse görmediği yerde Allah görüyor. Bu nasıl ihlas olacak? فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَاِنَّ اللّٰهَ شُبَرْسَ öyle Allah tebâreke. Allah... <Narrator uniforms> daima hayrı çok oldu. Ve teala daima yüce oldu. O Rabbimiz layak يَكْبَلُ kabul etmez. Neden? minel amali Ameller içerisinden. Ameller yani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 Yardım verdin mesela. Belki muhtaçtı falan. Sakın demeyin ki, ''Hâzi, işte bu ziyaretim veya işte bu ikramım, bu yardımım lillahi Allah için.'' Yani Allah rızası için veriyorum. ''Ve bir de akrabam olduğun için.'' Ne oldu? Şirket oldu, ortaklık oldu. Karıştırdın. Seni böyle derseniz, fe inna şüphesiz, o iş, yani o sadaka, o ikram ''lirrahîm, akrabalığa gider.'' Yani sen teyzene iyilik etmiş olsun, teyzen de sana e, teşekkür eder. Efendim işte teyzenin e, oğulları, kızları, kuzenlerinde de efendim ya ne güzel bir adamsın, ne cömert insan falan öyle bir şeyler derler falan. San, sana övgüde bulunurlar falan. Sen de alacağın onunla kalırsın. Bu rahime gider çünkü hem Allah için dedin, hem akrabam olduğun için. Karıştırdın şimdi bunu. فَاِنَّا <gülüyor> لِلْرَحِيمِ Bu akraba Allah'a has oldu.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 O zaman fe'inneha, şüphesi o, yapılan hayırlı amel, sadaka gibi yani, ikram, ne olur? O kimlere sizin hatırınız için dedinse onların hatırına gider. Onlar da sana tebrik yağdırırlar, teşekkür ederler, anın eli tutulmaz derler, ne cömert adammışsın, ne biçim ikram yaptın falan falan konuşurlar, konuşurlar. Alacağın o işte, duyduğunda kalırsın, ahirette sevabın yok. Veleyse olmaz olmadı lillahi Allah'cün minha yapılan bu iyilikten yani görüntüde bir iyilik yapıyorsun ama bundan ne olmaz Allah'cün şeyün hiçbir şey Allah Teala'ya ait olmaz yani e, sen buradan ahirette bir sevap bekleyemezsin ki bu da nedir efendim husranun mübin çok açık bir zarardır. Hem o kadar paran gitti hem o kadar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 o amellerden minha o ameller yani o yapılan işlerden Allah için şeyün hiçbir şey olmaz yani elin cebin boşa çıkar ahirete müflis kat çıkarsın ne kadar iyiliklerim var ya ne kadar fakir yedirdim ne kadar yetim giydirdim şöyle yaptım böyle yaptım ama işte orda e, onu katırı için bu desin diye şu vakfın katırı için yok başbakan'a e, şey etmekte işte, iş adamları işte e, cumhurbaşkanının gözüne girmek için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 Ebu Ma'mer Radiyallahu Anhu meşhur sahabidir. Eee yukarıdaki gibi birkaç hazretlerinin sahabi olup olmadığı ihtilaflıdır. Ama hadis sahih tabii yani hadiste bir şey yok. Çünkü sahabiden, sahibi ise de sahabeden duyan tabiinde duyar. Hadisi rivayet edebilir haddi dava. Ama Ebu Ma'mer meşhur sahabidir. Ca'a raculun, ca'a geldi raculun bir adam. İla kime? İla Resulillah Sallallahu ale Aleyhi ve selleme. Resûlullah Efendimiz'e geldi. ''Fekâle'' dedi adam. ''Eraite gördün mü?'' Yani söyle bana ya Rasûlallah. ''Raculen bir adam ki, gaza'' Allah yolunda cihada çıktı, gazaya çıktı. İşte Hendek Muharebesi'ne gidiyorsun, işte Mekke Fettin'e gidiyor, neyse dolu e, Allah yolunda sahabe döneminde birçok gaza oldu. Bu adam Yelte Misu arıyor,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 Kainat defansı tekrar etti. Yok. Feade, o soran adam iade etti. Tekrar etti. Neyi ha? Bu kelimeyi yani, bu sözü soruyu ne kadar? Selâze Mirar, merranın cemi. Üç kere tekrar etti. Yani ne kazanır bu adam? vekûl söylü, buyuruyordu. Kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? La şey'e. Hiçbir şey yoktur Le'u onun için.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 Obutse desinler, beğensinlerse, yandık Allahım, yandık. Akma bizi ya Rabbi, iflassız bırakma bizi, iflas ettirme bizi ya Rabbi la Çok korkuyorum ben. Ya ben zaten nasıl korkmayayım yani? Benim gibi bozuk adam nasıl korkmayayım? En düzgün adamlar korkmuşlar ya. Ben nasıl korkmayayım yani? Tüm sonra Kale buyurdu sallallah sellem Hiçbir şey yoktur buyurdu ya, peşine buyurdu. İnne Allah öyle Allah öle azze daima aziz oldu daha ve celle daima yüce oldu. Ne buyurdu Allah? Layak belu Allah Teala Resulullah ne buyurdu? Şüphesiz Allah aziz ve celil olan Allah layak belu kabul etmez. Neden Minel ameli? Amellerden iyi ameller namaz, oruç işte cihat, gaza, bunlar içerisinden hiçbirini kabul etmez. İlla ancak kabul eder ma ameli ki tane oldu.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 Daha hangi ameli kabul eder? Vebetühiye. <gülüyor> İptega meçlü übtühiye. Hemze-i vasıl düştü. Vebetühiye <gülüyor> arandı, talep edildi. Ne talep edildi? Vechuhu. <gülüyor> Allah'ın zatı. <gülüyor> Vecih zattan kina <cinaidir>. Hu <gülüyor> Allah. vecu Allah'ın zatı aranan bir amel olursa, bu namazı niçin kılıyorsun? Allah'ımın zatını yani. Zatını ne demek? Öz kendisinin rızasını razı olmasını, benden hoşnut olmasını istiyor. İşte bir amel ile Allah'ın öz zatı aranıyorsa, onun öz zatının rızasına ermek niyet ediliyorsa ve maksat sadece buysa, arada hiçbir görsün desin, işitsin, beğensin, menfaat, övgü falan, medü düşünülmeden onun rızası aranıyorsa, zatı aranıyorsa, ancak onu kabul eder. Başka kabul etmez. Celle celaluh. Ya Rabbi şu mübarek hadis-i şerifler ümmetine, hafız müdzil hazretleri hürmetine, bu hadis-i şerifleri rivayet eden sahabe-i sahabe kiram hürmetine ve bu hadisleri bize tebliğ eden Muhammed Mustafa sallallahu ale, aleyhi ve sellem ve Ehli beyti hürmetine bizleri bu dünyadan ihlası elde etmeden, kazanmadan çıkartmayı Rabbel Alemin Amin. Anabi'd-Derda'i 10 numaralı hadis. Ebu Derda Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif anin-nebiyi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizden o da naklediyor ki kâle Kainatın Efendisi buyurdular. Bunu Taberani rivayet etmiş. Hafız Mücridi ondan almış. Ed-dünya dünya nedir? Mel'unetün. Türkçeleşmiş artık mel'ûn diyorsun. mel'ûnetün lanetlenmiş.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 Oğlum dünya lanetlenmiş. Yani dünyanın lanetlenmişliğinden maksat ne? Eee Allahu Teala'dan uzak eden tarafı. Günahları, haramları, masiyetleri, gaflete sevk eden işleri dünyanın hep Allah'ın rahmetinden uzak. Mel'unun lanetlenmiştir. Yani Allah'ın rahmetinden ırak edilmiştir. Ma o şeyler ki fiya. Dünyada ne varsa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 E bizim şimdi cübbemiz, entarımız, şalvarımız, yani sünnet yerine gelsin. Yok efendim, niyeti Set ve avret. Avretimizi örtelim. Namazda huzû zînetekû men de kulli mescid. Her namaz zamanı zînetinize alın. En güzel elbiselerinizle Allah'ın zoruna çıkın. E tabi İslam'a uygun öyle, dar olmayacak, şekil belli etmeyecek falan. E bunlardaki bütün maksatları mülazâ ettiğin zaman, yemek yiyorsun, şudur budur, güzel lezzetli etler, börekler, çörekler, ama niçin yiyorum?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 Fakat bu e, bunların diyor hafız mücihazretleri Ben nefs ederim bazılarında inlemişleryı kıveleri ve itiiya Bu gibi konular tabiinden bizzat söylediyse hani Rasulullah buyurdu demese bile bazı kere hadis olduğunu demeden sözün alediyor ama bu kendi kafasından görüşünden itiatından söylenecek söz değil neden haberlerde itiat olmaz cehennemde şu var diyor şöyle bir vadi var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 Ma, me, temizden geliyor yani. Bu onu Sülasesini. Ma o şeyleri ki kâne idi neden minâ dünyadan kime ait idi Lillâhi cel. Bu dünyadan Allah'a ait olan yerlere ayırın bakalım. Mescitler, cami. Ama her mescit değil. E neden? Sen tombaladan çıkan parayla nimet abla camisi yaparsan o cami getirilmez. O Allah için olmuyor. Neden? Haram parayla şey. Şu kumar parası adamdır mesela. Ama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 Yine veravâ ve Yine bunu rivâdet edin an şehrin. Şehr ibn o da kimden? An-ı Amr ibn-i Avşeb'den Amr ibn radıyallahu hazretlerinden rivâdet ediyor. Buyuruluyor ki izâkâne yevmül kıyameti. Aynı manada kıyamet günü olduğu zaman ziyye bir dünya, dünya getirilir. Fevümeyyezu temyiz edilir. Seçilip ayrılır mina dünyadan. Ma o yerler ki kâne idil illây için. Hangi mekanlar, hangi toprak, hangi karış yerler Allah için taksiz edilmiş, vakfedilmiş, yapılmış, hizmet etmişse onlar ayrılacak. Onları Mevla cehenneme atmaz. Ve ma ne şeyler ki kâne oldu li Ne Hangi şeyler Allah'tan gayrı niyetlerle, şirk niyetleriyle, masiyet kasıtlarıyla, e, binalar ne büyük yerler yapılıyor. O para binmem ne binaları, o Avrupa'da öyle binalar var, fuzuli fuzuli efendim, şirk yuvaları.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 Rabbim cümlemize iklas, nasib belirsin. Rabbim cümlemizi iki cihanda iflas etmekten muhafaza ilesin. Amin. O sallallahu teala ala seydine ve mevlana Muhammedu ala ali o cahbiye teslimen kathira. Ve Rabbil alamin.